Davetin Dönemlerinden iki Dönem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de birbirini takip eden iki dönemde hareket etmiştir. Bunlardan birincisi eğitim, kültürleştirme, fikri ve ruhi hazırlık dönemiydi. İkincisi ise davetin yayılması, mukavemet ve karşı koyma dönemiydi. Birinci dönem fikirleri anlama, onların şahıslarda cisimleşmesi ve şahısların fikirlerin etrafında kitleleşmesi dönemidir. İkinci dönem ise bu fikirleri hayat sahasında tatbik etmesi için toplumu iten bir itici kuvvet olarak topluma taşıma dönemidir. Çünkü fikirler tatbik edilmedikleri sürece soyut ve yalın bilgiler olarak kalırlar. Bu bilgilerin herhangi bir yerde saklı ve kapalı kalmaları halinde İster kitaplarda bulunsunlar, isterse dimalarda bulunsunlar hiçbir farkı yoktur. Onun için hayatta tatbik edilmeleri için taşınmazlarsa bu fikirlerin hiçbir değeri yoktur. Fikirler tatbik edilmeleri için mutlaka onların fikir devrinden insanları itici kuvvet devrine dönüşmeleri gerekir. Böylece insanlardan çoğunluğu o fikirlere inanırlar. Ve idrak edenler de o fikirleri topluma taşırlar ve onların tatbik edilmeleri yolunda uğraşırlar. O zaman onların tatbik edilmeleri kesin bir iş ve tabii bir netice olur. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davetiyle Mekke'de bu iki dönem içerisinde çalışmasını sürdürdü. 1. Döneme Gelince Bu dönem insanları İslam'a davet etme, insanları İslam'ın fikirleriyle kültürleştirme, İnsanlara İslam'ın hükümlerini öğretme ve insanlardan uygun olanlarını İslam akidesi esası üzerinde kitleleştirme dönemidir. Bu dönem davetin gizli kitleleşme dönemidir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daveti hiç ihmal etmedi. Onun için çalışmaktan bıkmadı ve kesilmedi. İslam'a giren kişileri sürekli olarak İslam'ın fikirleriyle kültürleştirmek için gayret gösterdi. Ve onları Darul Erkam'da yani Erkam'ın evinde topladı. Onlardan yeterli kültür alanları İslam'a yeni giren diğerlerini kültürleştirmesi için gönderdi. Böylece halkalardan oluşan bir kitle meydana getirdi. Müslümanlar evlerinde, dağların arkasında, vadilerde Erkam'ın evinde gizlice toplanıyorlar ve kitleleşiyorlardı. Böylece onların her gün imanları artıyor, kuvvetleşiyor ve her gün birbirlerine olan bağları kuvvetleşiyordu. Her gün yüklendikleri işin hakikatine idrak etmeleri artıyordu. Yüklendikleri davetin yolunda kurban olmaya hazırlanıyorlardı. Ta ki davet nefislerinde yerleşti, İslam vücutlarında dolaşan kan gibi oldu. Onlar İslam'la yürümeye başladılar. Onunla birlikte kitleleşmeleri gizli olmasına, kendilerini gizlemesine ve toplantılarını gizlemekte çok titiz olmalarına rağmen... Davet onların nefislerinde tutsak kalamazdı. Onlar güvendiği ve daveti kabul etmeye uygun gördükleri kişilere İslam'dan bahsetmeye başladılar. Bununla insanlar onların davetlerini ve varlıklarını hissettiler ve farkına vardılar. Onunla davet başlangıç noktasını geçmiş oldu. Böylece davet kesinlikle yürümeye başladı. Onun yürüyüşüne, ya da patlayışına dikkatli bakışlar insanların toplan onun hakkında konuşmaları vuku bulmaya başladı. Bununla birlikte gizli kitleleşme ve kitlenin üzerine bina edildiği kültürleştirme dönemi olan birinci dönem sona erdi. Ve hemen insanların anlayışlarını İslam'la etkileme ve direnç gösterme dönemi olan ikinci döneme geçiş başladı. Ki insanlardan bazıları İslam'la uzaşıyor, ona yöneliyor, İslam onların nefislerine karışıyor ve fikirleriyle çarpışıyordu. Bu çarpışmada küfür ve fesat hezimete uğruyor ve yenik düşüyordu. İman ve doğruluk ise gittikçe yerleşiyordu. Doğru fikir galip geliyordu. Çünkü akıllar ne kadar inatçı olsalar da sahih ve doğru fikirlerinin kapıyı kapamaları mümkün değildi. Onlar doğru fikir kendilerine tesir etmemesi için ondan uzaklaşsalar bile ...o doğru fikri inkar edemezler. İşte böylece tesir dönemi ve onunla birlikte fikirler arası ve Müslümanlarla kafirler arası çatışma dönemi başladı. Bu çatışma Hizbi kitleden dolayı oldu. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Arapların daha önceden görmedikleri ince bir tertip ve düzen içerisinde bir kitle halinde Kabe'ye doğru gitti. Kabe'yi tavaf etti ve davasını ilan etti. O vakitten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davetini hep aşikar ve açıkça ve çekinmeden meydan okuyarak yapmaya başladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme tevhide davet etmek, putları ve şirki inkar etmek ve onlara saldırmak, atalarını ve ecdatlarını körü körüne taklit etmelerini kınamayla ilgili ayetler inmeye başladı. Yine toplumdaki fasit ve bozuk ve batıl ilişkilere, muamelata saldıran, ribaya hücum eden, fasit ve bozuk ticarete, tartıda ve ölçüdeki hileye hücum eden ayetler inmeye başladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara topluluklar halinde İslam'dan anlatmaya başladı. Nitekim kavmini evinde yemek davetiyle topladı. Onların hepsini İslam'dan anlattı. Onlardan Müslüman olmaları, ve kendisine yardımcı olmaları talebinde bulundu. Fakat onlar onu kötü bir şekilde reddettiler. Daha sonra Mekke ehlini Safa'da topladı ve onlara İslam'dan ve davetinden bahsetti. Kureyş'in ileri gelenleri ayaklandılar ve davete karşı çıktılar. Ebu Leheb onu kötü bir şekilde reddetti. Kureyş ile Nebi ve Vesselam arasında düşmanlık gittikçe arttı. Aynı şekilde Kureyş'ten olmayanlarla da onun arasında düşmanlık arttı. Böylece davet halakalarla evlerde, vadiler arasında ve Erkam'ın evinde kültürleştirme durumundan yani insanlar için uygun görülen kişilere davetten, insanlara topluluklar halinde davet etmeye dönüştü. Bu topluluğa yapılan davet ve kültürleştirme Kureş üzerinde tesirli oluyordu. Zira Kureyş'in kini artmış ve kendilerine yaklaşan tehlikeyi hissetmişlerdi karşı koymak için ciddi adımlar atmaya başladılar. Önceleri Muhammed'e ve davetine aldırış etmezlerken daha sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı üzerinde zulüm ve işkence artmaya başladı. Fakat bu topluluklara yapılan davet davetin kendisine de çok tesirli oldu. Nitekim insanlar topluluklar halinde İslam'ın sözünü işittiler. Allah'ın dinine yapılan davet Mekke halkı arasında toptan yayıldı. Hiçbir gün yoktu ki onlardan bazısı Allah'a teslim olup ona yönelmiş olmasın. Her yoksul, her zayıf, her mahrum kişi, ticaretin, alışverişin kendisine oyalamadığı ve Resulullah'ın kendisine davet ettiği şeyi iyice gereği gibi düşünmekten alıkoymadığı her kişi ona iman ediyordu. Mekke'nin tüccarları, ileri gelenleri ve liderleri ona iman ediyordu. Nefisleri pislikten temizlenmeye, Kötülükten uzaklaşmayı doğruluğu idrak edenler, inatçılık ve alçaklıktan uzaklaşarak yükseliyorlardı. İşte onlar sadece Allah'a yöneliyorlardı. Muhakkak ki onlar, davetin sıhhatini ve davetçinin doğruluğunu idrak ediyorlardı. Böylece İslam, Mekke'de yayıldı. İnsanlar, erkek ve kadınlar halinde İslam'a girdiler. Davetin topluluklara yapılmasının, onun daha geniş ufuklara taşınmasına çok tesiri vardı. Her ne kadar bu taşıma, onu meşakkate, azaba ve çeşitli eziyetlere katlanmayı gerektirse de bu böyleydi. Mekke ve kafirlerin hallerini, amellerinin açığa çıkmasını karartan şiddet ve zulüm ateşinin alevi, Kureyş liderlerinin nefislerine Resulullah'a saldırarak artıyordu. Allah Resulü ve beraberinde asabıyla kureşin kafirleri arasında en çetin merhalelerden bir merhale, en sert devirlerden bir devir başladı. Çünkü o küldürleşme devrinden, etkileme ve karşı koyma devrine geçiş en dakik ve nazik dönemlerdendir. Çünkü bu hikmeti, sabrı, hareketlerinde dikkatli olmayı gerektirir. Karşı koyma devri ise en çetin zor devirlerdendir. Çünkü o, sarihliği, açıklığı, neticeyi ve durumu hesaba katmaksızın meydan okumayı gerektirir. Bu dönemde kâfirlerin Müslümanların dinleri hakkındaki fitneleri Müslümanların karşısında toplanıp sabit olur. Bu dönemde iman ve dayanma gücü ortaya çıkar. Bu dönemde nefisteki çalışıp çabalama, eziyetlere karşı dayanmadaki sadakat ve doğruluk ortaya çıkar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı bu dönemde zulüm, şiddet, Baskı ve fesattan dolayı dağların bile yüklenmekten çekindindikleri şey yüklenerek yürüdüler. Onların içerisinde dini için kaçarak Habeşistan'a hicret eden vardı. Onların içinde işkence altında ölen vardı. Onların içinde çok şiddetli eziyetler çekenler vardı. Onlar bu hal üzerinde oldukça uzun bir müddet devam ettiler. Çünkü Mekke toplumu İslam'ın nuru ile etkileniyor, ve karanlıklar dağılıyordu. Muhakkak ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 3 sene Erkam'ın evinde kaldı. Kültürleştirme olan birinci dönem bu 3 sene içinde tamamlandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer 8 seneyi küfre karşı koymakla, direnmekle ve insanlara mucizeler göstermekle geçirdi. Onunla beraber Kureyş Müslümanlara eziyet etmeyi, Baskısını ve İslam'la savaşındaki şiddetini hafifletmedi. Müslümanların Kureyş'le uyuşmazlığı bütün Arap Yarımadası'nın İslam'ı duymasına vesile oldu. Davetin havası Arap Yarımadası'nın her köşesinde yayıldı. Hacılar davetten bahsederek onu Arap Yarımadası'nın diğer bölgelerine taşıyordu. Fakat o Araplar seyirci olarak kalıyorlardı. Onlar imana doğru bir adım dahi atmayıp Kureyş'in öfkesini gidermeye gayret gösteriyorlar ve Kureyş'in ...o öfkesinin kabarmaması için Resulullah'tan uzaklaşıyorlardı. Bu durum, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı üzerinde gittikçe şiddetlendi. Şu açıkça ortaya çıktı ki, İslam'ın tatbik edilmesi dönemi olan üçüncü dönemi mutlaka geçilmelidir. Fakat Mekke'deki toplumun kabalığı, taş yürekliliği ve katılığı bu tatbike imkan vermiyordu. Müslümanlar üzerinde eziyetin artması, Müslümanlara davet için fedakarlıkta bulunmaya, yani sadece davet için çalışmaya imkan vermiyordu. Bilakis bu eziyetler onlar ile davetin arasını dağıtıyordu. İnsanların davetten uzaklaşması onların elem ve hüzünlerini daha da arttırıyordu.